Bismillahirrahmanirrahim. Derse diyor Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız diyoruz. Değerli kardeşler, önce Allah'ın ismini anıyoruz ve daha sonra Allah'ın e, ismi ağzımı olan Allah lafzını anıyoruz. Daha sonra onun en büyük sıfatlarından olan Rahman ve Rahim sıfatlarını anlıyoruz. Rahman ve Rahim olan derken neyi hatırlıyoruz. Onu da açıklamaya çok güzel inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Rahman olan Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki, Besmele'siz başlanan iş yarımdır biliriz. Bir kalır. Çünkü, O işe o insan Allah'ın adını anmadan başlamıştır. Her bir işti. O işi yapar o işi o işe başlarken Allah'ın adı anılmıyorsa o iş faydasızdır. O iş belki o işin dereketi yoktur. O işin ee, bir kıymeti yoktur. O yüzden unutmak hariç, unutmak hariç, bununla ilgili saygı vereceğim. Her işimizde düşünerek tekmemiz gerekiyor. Her zaman Allah'a sığınmamız gerekiyor. Evimize girerken, camimize girerken, çıkarken, evime girerken, çıkarken, bir yere başlarken, direksiyon başına geçtiğimizde, arabadan inerken, arabaya binerken, ee, işte, e, ne bileyim ders çalışmaya başlarken e, hayırlı bir işe başlarken ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ama sevdi bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz. Öğlenin. Sigara yakılacak. Besmele çekilmez. Öğlenin. Allah korusun ifki itilmesi durumu da besmele çekilmez. Kötü bir iş yaparken besmele çekilmez insan bir insan etmek için yola çıkarsa, yola çıkarsan besmele çekmez. Ee, yani bu nedir? Ee, besme çekerse, hayırsız bir yola gittiğinden dolayı o yola besmeyle başlarsa adeta Allah ile ana yetiş gibi olur. O yüzden bunlarda bilmekte fayda var değerli kardeşler. Devam edelim şimdi besmeyenin manası. Allah'ın İsmi azamı hangisidir? Allah lafıdır Allah lafzı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü ki Allah'ın ismi azamı olan Allah lafzı ile ondan bir temenni, bir dilek, bir istekte bulunursa Allah onu geliştirmez bulmaktadır. Allah'ın isimleri var. Kim ki bu isimlerle Allah'a yalvarırsa Allah'ın o yollayışları kabul eder. buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah'ın isimlerinin en büyüğü Allah Er-Rahman, Er-Rahim. Bunlar da Allah'ın sıfatlarıdır. En önemli sıfatlarıdır. Er-Rahman hepsi Rahim'de Rahman'da Rahina kelimesinden kökünden türemektedir. Arası da demek merhamet duydu, acıdı, şefkat duydu, konulu manalarına gelmektedir. Rahman ise çok merhamet eden, devamlı devamlı merhamet eden, merhameti sürekli olan, mer merhametin artık kesilmeyen, merhamet istendiğinde merhameti hemen veren, adeta merhamete boğan, istedikçe merhametini artıran, kim isterse hemen ona merhamet eden el hareketsa manasını taşılmaktadır. Rahman. Merhamet çok eden, çok merhamet eden, sürekli merhamet eden ve merhamet etmeyi adeta seven, merhamet etmeyi seven manalarını e, içirmekleri rahman içerisinde. İnfakçiler bu kelime de şu ayrımı da yapıyorlar. Allah merhametli olan manasına gelen Rahman ismiyle, Rahman sosuyla dünyada mümin, münafız, kafir demeden herkese, her insana rızık verir, her insana e, yeme, içme hakkı tanır, yaşam hakkı tanır, e, dünyalık zeytlerden, nimetlerden, tatlardan tatma, zevk alma ee, hakkı tanır. İşte bu durum Allah'ın Rahman sıfatının tecellidir. Şimdi zanneder misiniz değerli kardeşlerim? Ağzımı diliyorum, minnet diyorum çünkü diyor camilerde konuya alışmışızdan dolayı radyolarda pek kullanmıyoruz ifade şu anda. Şimdi ben mesela bir kardeşimiz vasıl verdi, onu radyo davet edeceğim sitemizin ee, adını yazmak suretiyle onu da bu sohbeti dinlemesini e, kendisinden isteyeceğiz. E, çünkü onlar vadide olduğunu bilmiyorlar. falan veriyorlar meselenizden. Onlara da vadide olduğumuzu bilirelim ve e, inşallah ya bu saniye bir saniye denileklerine istiham ya da internetlerdeki linkini inşallah orada bu sosyal istifade edenlerden olsun sizler de aynı şeyleri yapın değerli kardeşler e, Facebook e, ya, e, meselenizde e, bu ilanlarımızı yapalım hangi kardeşiniz gelebiliyorsa e, mutlaka istifade edecek. onunla amel ettiğinde değerli kardeşler sizler aman etmiş gibi cevap alacaksınız. Bu da çok güzel bir bahçiyarlık inşallah. Evet. Devam edelim ee, bu karısını izler sonra ee, rahmin sıfatı da değerli kardeşler rahim sıfatı da Aynı zamanda rahman satı gibidir. Müfettiplerimiz burada bir ayrılma diyorlar, diyorlar ki ahiretin satısı cennet. cennete müminlerin girmesi ahirette cennetinlerin cennet, cennete binmesi için Allah'ın Allah'ın bir e, kaçını doğruyor tabii çok selamlar veren olduğu için müfettiplerimiz de kapatmak istemiyoruz zayıf oradan bazı kardeşlerimiz kontak kurarlar diye onları görmeye çalışıyor. Rahim sucatıyla Cenabı Allah müminleri cennetine koyacağız. Ama iman etmeyenler için iman etmeyenler için rahim sıfatının tecerretisi söz konusu değil. değerli sesler değerli kardeşler. Şimdi. Ee, Diğer yes, ayetimize geçelim. İnşallahı ta'ala. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İlk, i̇kinci ayetimiz Fatiha sırasında. Hamd, şükür, şükran duygusu, minnet duygusu, teşekkür etme e, duygusu, yani insanlardan kullara yönelik öyle bir duygu, ufakmam gerekiyor galiba. Çünkü çok rahat var. Böyle bir duygu, böyle bir e, söz, böyle bir niyet, böyle bir teşekkür, böyle bir ham Allah içindir. Gerçekten en büyük teşekkürü, en büyük şükranı e, Allah hak etmektedir. Maalesef. Hiç rahat bırakmıyorlar, değerli sadece bunu kapatayımlar nereliştiniz. Aynı şekilde değil. Bu şekilde Evet. Kapatıyorum da ondan sonra bir sıra Evet. Elhamdülillah o da kapatmış daha rahat konuşuyoruz inşallah. Elhamdülillahi hobbil alemin. Hamd, teşekkür, şükran, bütün alemleri yaratan, bütün alemleri rızıklandıran. Hangi alemler bunlar? Hint cin alemi. Hayvanat. Hayvan alemi. Nebatat. Bu, yani her türlü züfillik alemi. Bunlar da can saniyde. Bizim görmüş olduğumuz, işte denizlerde balıklar, havada kuşlar, bütün ev hayvanlar, bütün cinler, bütün insanlar, bizim daha bilmediğimiz diğer alemdeki, alemlerdeki varlıklar, bütün bunları yaratan ve bunların Rabb'i olan, yani bütün bunlara sahiplik yapan, yarattıktan sonra başıboş bırakmayan ve onlara rızık veren, onlara çocuk veren ve onları terbiye eden, onlara ne olduklarını bildiren, nasıl yaratıldıklarını, niçin yaratıldıklarını, niçin bu mecraya, bu mekana gönderildiklerini bildiren, orada bir müddet kalacaklarını, ardından tekrar Allah'a döneceklerini bildiren, akıl veren, fikir veren, her türlü tezgiyi veren, azıma duygusunu veren, şefkati veren, kardeşlik duygusunu veren, muhabbeti veren, ülfeti veren, daha sayamayacağımız birçok eşsiz nimeti veren, yaratıp veren ve tahsis eden, bahşeden, yaratan, rızıklandıran, yaşatan, yaşatmaya devam eden, ölümü ve ölümsüzlüğü yaratan, mimeti, cennet mimetini, ve cehennem azabını yaratan, o Rab. Evet, Rabbi deyince bütün bunlar akla gelir. Rab deyince, yaratan, yaşatan, terbiye eden, rızıklandıran, öldürüp tekrar bilinizecek olan, hesaba çekecek olan manaları, akla gelir. Öyleyse Rabbil alemin bilip bilmediğini, tanımadığımız bütün alemleri yaratıp, rızıklandıran, alemlerin devamını sağlayan, bütün alemin devamı için gerekli olan, e, işleri evrip çeviren, yöneten, kontrol eden ve belli bir ölçüde tutan, yörüngede de tutan, ölçünün kaçmamasını sağlayan bir nimet olarak yaratılan, güneşin sönmemesini sağlayan, gece yolumuzu bulmamız için yaratılan ayın parlaklığının sönmemesini sağlayan, daha nice, nice nimetlerin, nimetleri yaratan var ya, annelik duygusuyla doğan çocukların bakılmasını sağlayan, babalık duygusuyla hem anneye hem çocuklara rızık kazanma sevgisini, endişesini bahşeden işte Allah onu bütün bu nimetleri rast olma sıfatıyla yapmaktadır değerli kardeşler. Öyleyse bütün bunları yapan Allah teşekkürü hak etmez mi? Bütün bunları bağış yaratıp bahşeden Allah hamd teşekkür etmez mi? Eğer birine hamd diyecekse o sadece Allah olmaz mı? Teşekkürlerin en büyüğü onun için olmamalı, olmalı değil mi? Hamdların en büyüğü ona tahsis edilmeli değil mi? Madem ki yoktan var eriyor, madem ki borcu olmadığı halde yaratıyor, üstüne olmadığı halde bir görev olmadığı halde, yaratmak zorunda olmadığı halde yaratıyor, seviyor, seviliyor, yaratmak istiyor, sohbet etmek istiyor, aşk istiyor, sevgi istiyor, saygı istiyor, bilmek bilinmek istiyor. Öyleyse bütün bunları yapan liderat Rabbimiz Rabb olmayı hak etmiyor mu? Rabb olmayı hak ettikten sonra teşekkürü, şükranı hak etmiyor mu? Öyleyse her fırsatta Allah'a teşekkür etmek lazım. Her fırsatta hamd etmek lazım. Elimize geçen nimet olsa da Karşımıza çıkan bir musibet, bela bizi imtihan eden ve derlerimizi yükseltecek olan, günahlarımıza kefaret ol olacak olan bir bela, bir musibet bile karşı karşıya gelsek de hamdınızı, teşekkürünüzü, asla ve kat'a et, etmemiz lazım. Her fırsatta teşekkür. Her fırsatta Yüce Rabbimizin vahdimiz olduğunu bilmek, onu bilindiğinde tamamen yerleştirmek, Rabbimiz'in hangi manaları içerdiğini, Rabbimiz'in marifetini iyi bilmek, iyi anlamak, İyi bilip iyi anladıktan sonra en güzel kelimelerle onu özmek, ona teşekkür etmek, ona hamd etmek. İşte insafının gereği bu. Bir yara yaratık olarak, yaratılan bir beşer olarak Allah'a en azami, en küçük fordumuz bu. Teşekkür. allah Teala bizden sadece teşekkür istiyor. allah Teala bizden karşılık beklemiyor. Yapacak olduğumuz, yapmış olduğumuz ibadetler Allah'ın meskine herhangi bir şey katmaz. Onun sıfatlarından her, herhangi bir şeyi çoğaltmaz veya etkiltmez. İsyanımız onu asla geri düşünmez asla kuvvetinden bir şey kaybettirmez. Kuvvetinden ona bir şey kaybettirmez. İtaatımız da ona bir şey kazandırmaz. Bütün bu yaptıklarımız Allah katında bizlerin gelecesini artırır. Allah'ın muhabbetinin bizlere yönelmesini sağlar. Öyleyse Allah'ın has kılmış olduğu bütün ibadetler yapıldığı takdirde ve sadece Allah hızası için yapıldığı takdirde o kişi için bunlar ne büyük saygılardır. Ne büyük bir İslam'ın gelmesine vesile olacaktır. Ne büyük bir kadir kınavsızlıktır. Dinlik dinmektir. Nancör olmamaktır. İbadet etmemek nancör olmaktır. İyiliğin geldiği tarafa teşkil etmemektir. Kadir kınavsızlıktır. Din bilmezlikten gelmedi, Nancörlük etmedir iyilik gelen yere kütlük yatmaktır. Öyleyse, bizler bir kul olarak, tepher olarak, Rabbimizin terbiye ettiği kullar olarak görevlerimizi iyi yapmamız lazım. Allah'ın bize vermiş olduğu terbiyeyi bir sıfat olarak, bir ahlak olarak üzerimizde barındırmamız ve durundurmamız lazım. Değerli kardeşler, öyleyse, her an, her lafla bir minnet Allah'a teşekkür edeceğiz. Yine bizim hayırımızda olacak bir musibet karşısında Allah'a şükredeceğiz. Çünkü her musibet sabrettiğimiz taktirde bizim için bir hayırdır. Allah katında günahlarımıza kefafet olacak. Secerlediğinizi yükseltecek olan vekilelerdir hedeflerdir, hayra vesiledir. Evet. Bu ayet vermeyle ilgili bunları söyleyelim. İkinci ayet vermeydi. Elhamdülillahirrabbilanem. İkinci bölümünde ayetin Allah ta'ala hamd ona olmalıdır. Allah'a olmalıdır. Çünkü o bütün alemleri yaratan ve Bundan dolayı hamd ona olmalıdır. Şimdi baktığımız zaman insanlar ee, Allah'tan gayrısına teşekkür ediyor, ediyorlar çoğunlukla. Sen olmasaydın bu işe giremezdin. Allah nerede kaldı? Allah olmasaydı demiyor. Sen olmasaydın burada şimdi ben kaza yapacaktım başım bela girecekti. Şimdi halbuki onu orada Vesile kılan Allah. Onu orada kurtaran Allah. Ama o Allah'ın bu iyiliğini, bu kademi bilmiyor. Gazlet içerisinde. Böyle nahuş kelimeler sözler söylüyor. Sen olmasaydın, şimdi ben feyçandım. Sen olmasaydın, şimdi ben ölmüşsün gibi acayip kelimeler söylüyor insanlar. Halbuki onları vesile olarak kullanan ve sana yardım etmemişleyen Yüce Rabbini bu kelimelerle unutmuş oluyorsun, ona mençörlük etmiş oluyorsun. Perdenin arkasındaki gücü görmek istemiyorsun. Öyleyse, biz görmemiz lazım. bilmemiz lazım ki, bütün insanlar ve dinler bize kar vermek için bir araya gelseler, Allah bizim vermedikse bize hiçbir kar, hiçbir fayda veremezler, sağlayamazlar. Yine bütün insanlar ve dinler, bütün kuvvetleriyle bir araya gelseler ve sana zarar vermek için toplansalar, Allah müsaade etmediyse sana hiçbir zarar veremezler. İşte bu hadislerde ve gördüğünüz gibi değerli kardeşler, karın kaynağı Allah kaydanın kaynağı Allah, hayrın kaynağı Allah, nimetin kaynağı Allah, sevginin kaynağı Allah, merhametin, şefkatin kaynağı Allah, her türlü hayrın kaynağı Allah, Azze ve Celle. Böyle bir nekla. Öyleyse, her türlü haydanın kaynağı Allah olduğuna göre, o kendisine, Teşekkür edilmeyi en çok hak eden Ve kendisine nançorluk edilmemesi gerekendir. Dignesinin bilmesi gerekendir. Sıkkıdınması gerekendir. Edine bilelim ki, bütün kötülüklerin kaynağı da bizim hatalarımız. hatalarımızdır. Teala, bizler için kötülük murat etmez. <gülüyor> İn Allah la yerza anil kufur. İn Allah muaketti küfre razı olmaz. Allah küfrü istemez. Allah Teala bizim sıkıntıya düşündüğü istemez. Allah Teala bizim şirke düşündüğü istemez. istemez. Allah Teala ibadetlerden uzaklaşmamızı, kendisinin unutmamızı asla istemez. Ama Allah Teala insana vermiş olduğu bir yüzyıl iradeyle bütün bu şeylere mücadele etmektedir. Mücadesi rızalı olmaya gerektirmez Asla razı değildir. Ama insan gereği, insan denen bu varlığı, bu varlığa vermiş olduğu akıl milleti, irade milleti gereği. Onlara e, bu hürriyeti vermektedir deyiz. bazı kafir insanların sözlerini de yapacağız. Allah isteseydi namaz kılardım. Allah istemiş olsaydı ben çok hayırlı bir insan olurdum. demek ki istemedi gibi istiralar atar bazı insanlar maalesef. Halbuki bütün tembelliğinin kaynağı, kötülüğün kaynağı kendisidir. Allahu Teala, Onu sevgi ve yarattı. Onun tarafından bilinmek ve kendisine teşekkür e, etmesini istedi. Ama insan yapabileceği bir şey karşısında kafese daldı. Kendisini yaratan Allah olduğu halde gitti. başka kullara kul oldu. Kendisini yaratan ve yaşatan Allah olduğu halde gitti, hep başkalarına şefir etti. allah Teala der ki, bir hadislerde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mücadrat Rabbimiz'in böyle de aktarıyor. Şu insanların içine şaşarım diyor Allah-u Onları ben yaratırım, onlar başkalarına ibadet ederler. Başkalarına kulluk ederler. Onlara her türlü minneti ben veririm. ki onlar başkalarına teşekkür ederler. Allah'ın sayrı bu duruma şaşıyor. Yani gerçekten de şaşırması gereken bir durum değerlendirilmiştir. Ne kadar oldu? Sosya Fikol Asya'nın dakika vakit oldu. 25 vakit oldu. E, konuşuyor. Yarım saatlik bir zaman içerisinde konuşuyor. Diğer ayete geçiyorum o zaman. Burada noktaları duralım. Ee, sorumuz varsa, bir şey daha sorunuzu ayıralım. Yarın da konseptimiz olacak. Yine deyiz kaldığımız yerden, diğer aktörlerden. İnşallah hem siz hem ben e, burada bu 25 dakikalık süre içerisinde istifade et. İnşallah faydalı şeyler konuştuk. Hafızımızın içinde kalacaktır. Sorumuz varsa yazalım. Yoksa Şimdi ben başka bir yerde konuşma yapacağım. O randevimde saat 10'da. İnşallah. Oraya gelmek isterseniz e, onu da linkini sizlere verebiliriz. inşallah sonra. Evet. Şu anda e, ekrana bakıyorum değerli kardeşler. E, acaba sorumun var mı diye bakıyorum. Anlamadığımız yer olabilir. Açıklamalarımızda akımda satılan bir şey olabilir veya başka bir soru olabilir, şimdiki soru olabilir sorabilirsin. Hadi yani bakınız, bir dört satıra bakınız var. İnşallah sadece. Tabii sorunuz yok. Peki ben size teşekkür ediyorum, bir cevap için size bu insanın fırsatı verdiğiinden dolayı yine bu insanın sağlanmasında vesile olan kardeşlerimize e, özellikle Tula ve olan kardeşlerimize e, diğer e, burada hizmette görev e, alan kardeşlerimize dinleyen kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum Allah duyduklarımızla amel etmeyi gün önünde nakip etsin diyorum Mücağrafımızdan niyazımız olur ki ibadetlerinizi ihlaslı eylesin. Kabul eylesin. Bize dünyada ahirette ahirette de hayırlar ihsan edilsin. Bizlere her türlü çatımdan beladan, her türlü zarar verici, endişe verici, üzücü şeylerden uzak eylesin. O nasıl Ondan her türlü hayırı istiyoruz, bekliyoruz. Ondan vermesini istiyoruz. Cehennemizden de azap kolumuzu yücelakimizden istiyoruz. Yücelakimiz cümmemize salih bir amel, sağlam, sahih bir inanc, sağlam bir niyet, çok güzel bir ahlak nasip edersin. Allah razı olsun ve ve على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين